Evet. Ada kurbanı kendisi yabilir mi yani kurbanı? Kendisi yiyemez ada kurbanını. Çok da yediremez. Daldı. Dayanamadı. Et pek güzelmiş. Biraz kesti. Kaç kilo kesti? İki kilo. Bir daha hiç kaç parçaya dikiyoruz sana kalır gelenlerle parçası. Beş adımda bir parçayı.